يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قطغاته ولا تموتن إلا وأنت المسلمون يا أيها الناس طقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع لها ورسوله فقد فاز فبزا عظيما أما بعد فأستغل هديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة ve Fin delaletin fil nâr Değerli kardeşlerim bu hafta inşallah 34. konumu ve 72. dersimizi, sohbetimizi icra edeceğiz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz sohbetimizde Bedir savaşından sonraki ganimetler, esirler ve Medine ahalisinin Bedir'den dönen Bedir'in cengavilerini karşılaması konusunu anlatmıştık. Bu hususta gelen rivayetleri sıralamıştık. Şimdi bu konudan yani o geçmişte anlattığımız geçen hafta anlattığımız konudan çıkartılacak dersler. Birincisi değerli kardeşlerim şehitlerin üzerine cenaze namazı kılmak vacip değildir. Hatırlayın aleyhisselatu vesselam Üç gün Bedir Savaşı'nın bitiminde üç gün ne yapıyor? Bedir e, mevkisinde <gülüyor> orada konaklıyor. Şehitler dertlediliyorlar. Ve kafirlerin o mücrüm tağutların bulunduğu yere yani atıldıkları kuyuya gidiyor Aleyhisselatü Vesselam ve onlara hak ettiğinizi buldunuz mu diye hitap ediyor. onları. Onlara bu şekilde bir hitapta bulunuyor. Allah Azze ve Celle o an onlara aleyhisselatu vesselamın sözünü işittiriyor. Şehitlerin üzerine de cenaze namazı kılmıyor. Dolayısıyla şehitler kardeşlerin defne ve üzerlerine cenaze namazı kılmak vacip değildir şehit düştükleri yere gömülürler. Aynı şekilde İslam ümmetine müntesip olan Müslüman kimselerin ölüleri de böyledir. Yani öldükleri yere, öldükleri beldeye defnedilirler, gömülürler. Başka bir beldeye nakledilmezler. Bu hususta sünnet vardır. Bu hususta alimlerimizin Fetvaları vardır. Onları söyleyeceğim inşallah. i̇bn Kayyim Rahmetullahi Ali diyor ki müellifin naklet, naklettiğine göre bu hususta doğru olan yani şehitlerin üzerine cenaze namazı kılınıp kılınmaması hususunda doğru olan muhayyer kalmaktır. Çünkü Şehitlerin üzerine cenaze namazının kılındığıyla ilgili ve kılınmadığıyla ilgili rivayetler gelmiştir. Dolayısıyla kişi muhayyerdir. Veyahut da o anki emir, komutan kimse onun yapacağı harekete göredir. Yani vereceği emre göredir. İstenirse kılınır, istenilmezse kılınmaz. Özellikle bazı durumlar vardır. Şehidi o anda orada bırakmak gerekebilir. Bu durumda cenaze namazı kılınmaz. Kılınmadığı zaman herhangi bir günah olmaz, vacip değildir. Yani. Müellif diyor ki i̇bn kaymın bu sözünü naklettikten sonra namaz kılınması cenaze namaz kılınması şehitlerin üzerine eftel olandır diyor. Neden? Çünkü onunla ilgili de rivayetler gelmiştir. Çünkü Müslümanlar bir hayır üzere birleşirler ki namaz hayırın başıdır. Namaz çok değerli bir hayırdır. Yani güzel bir ameldir, salih bir ameldir. Bunun için Müslümanlar bir araya gelirler ve bu namazda zikir vardır, dua vardır. ölü için şefaat dileme yani istiğfar etme vardır. Aynı zamanda da o ölüde, cenazede hazır bulunanlar yani cenaze namazında hazır bulunanlar ne yaparlar? Ölümü hatırlarlar. Bu açılardan şehidin üzerine cenaze namazı kılmak da ebtaldir diyor. Ama bu bu şehit aynı mekanda olduğu zaman yani cenaze namazı kılanlar, kılanlar ile şehit aynı yerde olacak. Başka şehirde on olmayacak. Yani gıyabi cenaze namazı değil, kastımız. Gıyabi cenaze namazı İslam'da vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Habeş kralı Necaşiye Cibril aleyhisselamın bildirmesiyle cenaze namazı hem de gıyabi yani o Habeşistan'dayken, kendisi de Medine'deyken kılmıştır. Cebrail Aleyhisselam bildirmesi sebebi. Buradaki püf nokta Cebrail aleyhisselam ona bildirdiğinde, Habeşistan kralı Necaşi'nin öldüğünü ve o anda da onu defnedecek başka bir Müslüman olmadığı bildiriliyor. Bu bilgi ulaşınca aleyhisselatü vesselam kıyabi cenaze nam namazı kıldı. Demek ki bir yerde bir şehit bir Müslüman öldüğünde kimse onun cenaze namazını kılmamış ise, kılınmamışsa, kılınmamışsa veya kıldırmamışlarsa o zaman onun üzerine biz buradan veya bir başka memleketten başkaları gıyab-ı cenaze namazı kılar. Yoksa, yani cenaze namazı kılınmışsa onun üzerine gıyab-ı cenaze namazı kılınmaz. Gıyab-ı cenaze namazı bir protesto, bir gösteriye de dönüştürülemez. Bu bir ibadettir, subhanallah. Maalesef böyle algılanıyor. Bunu, bu şekildeki uygulama, yani e, sünnette olmayan, cenaze namazı kılındığı halde, gıyabi cenaze namazı kılmak ve bunu bir protesto aracı yapmak doğru değildir, sünnetle alakası yok. Bunun sünnetle uzaktan yakından alakası yok, bunu alimlerimiz bu şekilde zikretmişler. İkinci bir mesele burada kardeşlerim, ölünün nakledilmesi, taşınması başka bir yere, beldeye. Bu usul da sünnet geliyor. Hem şehitlerin eğer bir maslahat varsa ki ileride göreceğiz onu, o hut şehitlerinden bazıları taşınmıştır. Bir maslahat varsa, yani bir fayda varsa bir sebebe binaen, zarurata binaen yapılıyorsa bu müstesnadır. Ölü, şehit de olsa yerinden kaldırılıp başka bir yere kabrinden çıkartılıp başka bir yere defnedilmez. İstisnai zaruru dürümler hariç. Buna şu hadisi delil getirmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh Buhari ve Müslüman'da gelen hadiste şöyle rivayet ediyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Cenazede acele ediniz. Eğer o salihse, yani cenaze, ölü olan kimse, salih bir kimse ise bu hayırdır. Cenazeyi yerine ulaştırmış, takdim etmiş olursun. Eğer salih değilse, böyle değilse, o zaman bu şerdir. Derhal üzerlerinizden atarsınız, yani omzunuzdan atarsınız. bunu. Hani cenaze taşınıyor omuzda, onu atmış olursunuz. Diyor. Yani her halükarda ne var? Acele etme var. Her halükarda acele etmek gerekiyor. Cenaze işinde vakitli, vakti falan beklememek gerekiyor aslında. Sünnete uygun olan budur. Gece de olsa defin yapılır. Bizim buralarda yapılmadığına bakma. Bu hususta burada sünnet iş, yani işlerlik kazandırılmıyor. Yerine getirilmiyor. O ayrı bir mesele. Ama asıl olan cenazenin bir an önce defnedilmesidir. Sadece Salih insanların, tevhid ehli insanların iştirak etmesi için bir müddet beklenir. Yoksa uzaktan birisi gelecekmiş, sırf onun için bekleme, saatlerce, hatta vakitlerce, öğlen, ikinde, akşam, hatta günlerce beklemek bu doğru değil. Bu sünnet aykırıdır. Az önce söylediğim hadise muhaliftir kardeşler. Beyhakide rivayet edilen bir hadiste, Ayşe radıyallahu anha Habeşistan'da kardeşi ölüyor vefat ediyor onu başka bir yere taşıyorlar ama diyor ki Ayşe radıyallahu anha eğer içimde bir şey hissetmiş olmasam içimde bir hüzünüm olmasa diyor onu diyor mekanına vefat ettiği yere defnederdim diyor evet orada öyle bir uygulama yapılıyor ama sonra hadislerden anladığımız biraz sonra da söyleyeceğim İmam Nebevi'nin de e, ifadesiyle nakil doğru değil İmam Nebevi rahmetullahi aleyh El-Evkar adlı kitabında diyor ki bir kimse eğer beni diyor falan yere gömün vasiyet etse onun vasiyeti yerine getirilmez subhanallah çünkü bu nakil öldüğü yerden başka bir yere nakletmek haramdır ve doğru olan görüş budur. Ekser ulema yani çoğunluk ulema bunu söylemiştir ve muhakkikun yani araştırmacı alimler de bunu açıklamışlardır Şeyh Albani Muhammed Nasruddin Albani rahmetullah aleyhinden adam biri. Nakil doğru değil. Benim memleketim neydi? mi? Mesela burada vefat ettiysen buraya gömüleceksin. Yani hurra memlekete taşıyalım, orada gömelim veya köye taşıyalım, orada defnedelim, yok. Önemli bir zaruri bir durum yoksa, normalde nerede vefat ettiysek oraya gömülecek. Bu konuda ehlinize vasiyette bulun. Ben nerede vefat ettiysem orada defnedin diye. Hatta vasiyete onunla ilgili e, bazı sünnetler var. Eğer bir kimsenin malı varsa onu vasiyet etmesi gerekiyor ki, üzerinde malı varsa, üç gün o vasiyeti etmeksizin gezmesi doğru olmaz. Hadislerde anlatıldığına göre, haber verildiğine göre. Ayrıca bu bidat ve hurafelere karışmamak için vasiyette bulunmak lazım. Yazılı veya sözlü. Evet. Demek ki birinci alacağımız ders geçtiğimiz haftadaki konulardan bu yani şehitler veya ölüler olduğu yere defnedilirler. Ve acele edilir. Cenazede acele edilir. İkincisi kardeşlerim, yani alacağımız ikinci ders, esirler hususunda, biliyorsunuz Bedir'in esirleri vardı, 70 kişi kadar, esirler hususunda yapılan, e, izlenen metot, menhec, onların özelliği, tamamen, esirlerin tamamen affedileceği anlamına gelmez. O suçlarından işledikleri suçlardan dolayı, yaptıklarından dolayı hepsi affedilecek diye bir durum söz konusu değildir. Allah Azze ve Celle tövbesi öresinde fakatilu اَا اِمَّةَ الْكُفْرِ فَاِنَّهُمْ فَا la اَيْمَانَ لَهُمْ Küfrün imamlarını yani önderlerini öldürün. Onlar için bir ahd yoktur. Onlar için bir yemin yoktur diyor. Burada kitabın yazarı birinden nakil yapıyor. Diyor ki bu Mekke'nin ileri gelen kibirli insanları, bu azgın insanlar Allah ve Resulüne eza vermişlerdi Mekke'de. Allah'a ve Resulüne. Ve orada çokça şımarmışlardı. Haddi açmışlardı Ve herhangi bir kimse çağırmadığı halde Bedir'e geldiler savaş için. Dolayısıyla bunlar savaşın mücrimleri, günahkanlarıydı. Esirleri, yani harbin esirleri değil ilk önce, savaşın haddi aşanları, mücrimleriydiler. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle diyor, nakit yaptığı adam, bunların bu halini Kur'an-ı Kerim'de ayıplamıştır. Onları ayıplamış, kınamıştır. Şu ayet-i kerimeyle. اَلَمْ تَرَهْ اِلَا الَّذ۪ينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ Görmedin mi? Allah'ın nimetlerini küfürle, yani nankörlükle değiştiren kimseleri. Ve hallu kavmehum elbe var Ve kavimlerini, yani o müşrikler, özellikle ileri gelenler, kendileriyle beraber gelen yandaşlarını neye sürüklemişlerdi? Helak yurduna diyor. Yok olmaya onları ne yaptılar? Sürüklediler, götürdüler. Hem Allah'ın nimetlerini nankörlükle değiştirdiler. Nankörlük yaparak hem de yanlarında bulundurdukları kendilerine tabi olan kimseleri helaka sürüklediler. Cehenneme yeslemunu ve sel Cehenneme sokulacaklar, girdirilecekler. Ve bir sel Ne kötü dönüş yeridir. Cehennem ne kadar kötü bir yerdir. El-âyaza Allah'a sığınıyoruz. Dolayısıyla kardeşler e, naslar yani kitap ve sünnette gelen deliller esirlere iyi davranılması gerektiğini bize anlatıyor. Ancak küfrün imamları olursa, düşmanların başları olursa, tağutların ileri gelenleri olursa bunlar müstesnadır. Onlara en faydalı olan kılıçtır. Yani öldürülmeleridir. İstisnadır na'i durumlar hariç. Evet. İşte aleyhisselatü vesselam'da. Geçen hafta anlatmıştım. Nadir İbni Harid bunu öldürüyor. Esirlerin içerisinden çıkartıyor. 70 tane esirin içerisinden bu adamı öldürüyor. Medine'ye varmadan. Neden? Çünkü bu da bu müşriklerin bayraktarlığını, sancaktarlığını yapan azgın bir kafi. Aynı şekilde Ukbe İbni Ebi Muayit'i de öldürüyor. Biraz yol kat ettikten sonra onu da çekiyor, esirlerin içerisinden onu da öldürüyor. Bu adam da daha önce de size zikrettiğim üzere Aleyhissalatu vesselam Mekke'de namaz kılarken eziyet eden, develerin pisliklerini alıp leşlerini alıp Aleyhissalatu vesselam'ın omzuna koyan, hatta bir bir seferinde de Aleyhissalatu vesselam'ı boğmaya kalkan bir adam. Bu kadar zalim bir insan ya. Yani. Bununla da kalmayıp başkalarını da peygamberimize küpretsin diye sevk eden teşvik eden bir adam bunu da öldürüyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem demek ki esirler hakkındaki hüküm gerek öldürme şeklinde olabilir gerek fidye verme şeklinde olabilir yani şey, fidye alıp bırakma şeklinde olabilir. Gerekse tamamen bağışlama şeklinde olabilir. Bu emirin İslam ordusundaki komutanın, liderin, halifenin e, görüşüne göredir. Yani onun vereceği emre göredir. Üçüncü alacağımız ders kafirleri sindirmek, yani onları öldürme hususunda, onları savaş hususunda, onlarla savaş hususunda iyice böyle mübalağa alıp davranmak, sindirmek onları Allah'ın katında fidye almaktan, fidye alıp serbest bırakmaktan, mal alıp serbest bırakmaktan daha güzeldir diyor. Evet. Çünkü geçen haftada anlattığım üzere hatırlayacaksınız Allah Azze ve Celle ve Esirlerin aslında öldürülmesini murat ettiği halde, bundan hoşlandığı halde ne yapıyor? Kitapta bir yazgı var, bir hüküm vermiş. Bedir'in esirlerine karşılık fidye alınacak. Bu hükmü veriyor, bundan dolayı da Aleyhisselatü Vesselam böyle hüküm veriyor. Ama orada da ayette de geldiği üzere eğer diyor, Allah'tan bir hüküm gelmemiş olsa, geçmemiş olsaydı daha önce verilmiş bir hüküm sizin aldığınız şeylerden dolayı size bir azap dokunurdu diyor. Büyük bir azap. Onun için küfrü bastırmak Allah'ın katında daha güzeldir diyor müellim. Buna da bir tane kıssayı örnek getiriyor. Bilal Habeşi Bilal Ebni Rabah Radiyallahu Anh'ın bir esir hakkındaki bir esir hakkındaki davranışı. Evet. İbni İshak sahih bir senetle aynı zamanda da İbni Hişam e, rivayet ediyor. Sahih bir senetle. Daha önce de bir parçasını size zikretmiştim. Abdurrahman İbni Avf'dan önemli bir sahabe biliyorsunuz. Diyor ki Abdurrahman İbni Af ben diyor Ümeyye İbni Halef ile arkadaştım Mekke'de diyor. Ümeyye İbni Halef ise küfrün imamlarından birisi, liderlerinden birisi. Ve ben diyor Abdurrahman İbni Avf benim ismim o zaman Abdü Amır'dı diyor. Yani Amr'ın kuluydu diyor, Demek. Manası Abdü Amr Cahiliyede böyle bir ismi varmış. Ben Müslüman olduğum zaman diyor Abdurrahman ismini aldım diyor. Ve biz Mekke'deyken bu Ümeyye ibn-i Halef karşılaştık. Bana ey Abdur Abdur Abd Abd Amr diye hitap etti diyor. Yani Amr'ın kolu kölesi diye. Ve dedi ki diyor seni diyor anneyin babayın verdiği bu isimden geri çeviren nedir? yani sen neden ismini değiştirdin diyor bu Ümeyye İbni Halep Abdurrahman İbn ha Avfa dedim ki diyor evet böyle değiştirdim Denince Abdurrahman İbn Avf diyor ki Ümeyye İbni Halep ben Rahman nedir bilmem diyor Rahman da neymiş bilmem diyor sen diyor benimle senin aranda bir isim söyle de yani sana diyor onunla hitap edeyim diyor. Benim de kabul ettiğim bir isim söyle demek istiyor. Sana onunla hitap edeyim çağırayım diyor. O da diyor ki Ey Ebu Ali bu Ümeyye bin Halep'in künyesi de Ebu Ali Araplarda künye meşhurdur. Sünnet olan da bu zaten. Ey Ebu Ali diyor nasıl çağırsan çağır. Yani ne dersen de diyor. Adam da diyor ki bu Ali yani Ümeyye Ebin Halep o zaman sen Abdul sın diyor. Abdülilah. Tamam diyor. Anlaşıyorlar. Böyle çağı çağırabilirsin diyor. Bir keresinde karşılaştık diyor bana Abdülilah dedi. Ben de ona e, cevap verdim. Yani sorusuna cevap verdim diyor. Ve onunla konuştuk diyor. Bir gün diyor Bedir'e çıktığımız gün artık Bedir savaşına geliyorlar. Bedir'e çıktığımız gün o diyor oğluyla birlikte ayakta bekliyorlardı. Oğlu da Ali, Ali İbni Üme, e, Ümeyye. O oğlunun elinden tutmuş ayakta duruyorlar. Ben de diyor yanımda diyor zırh vardı diyor. Onu diyor böyle zorla almıştım. Esirlerden diyor. Yani ganimet olarak Almış demek ki ve onu taşıyordum diyor. Beni gördüğü zaman Ümeyye bin Halef Ya Abdü Amr Ey Amr'ın kulu diye hitap etti diyor. Ben ona cevap vermedim diyor. Sonra bana Abdü ilah dedi diyor. Ona baktım diyor. Evet dedim diyor. Cevap verdim diyor. Bana dedi ki diyor Ben diyor bu senin elinde taşıdığın Zırhlardan daha hayırlı değil miyim? Yani benim beni elde etmen, beni esir olarak alman, süz, senin elinde bulundurduğun zırhlardan daha hayırlı değil mi? demek istiyor. O da evet diyor. İşte be, o da diyor ki işte karşındayım diyor. Ümeyye bin Halep. Beni esir olarak al demek istiyor yani. Abdurrahman İbni Auf da zırhlara atıyor. Onu ve oğlunun elini tutuyor. Ümeyye bin Halef diyor ki, ben bugün de gayri bir gün görmedim. Yani böyle şiddetli bir gün görmedim demek istiyorum. Sizin diyor, süte ihtiyacınız yok mu diyor. Sonra onlar, onlarla beraber yürümeye başladım diyor. Abdurrahman İbni Av bu savaş esnasında. İbn Hişam diyor ki bu süte ihtiyacınız yok mu derken yani benim sütlü develerim var. Beni esir alırsanız size onun onları onları fidye olarak veririm. Dolayısıyla ihtiyacınızı görürsünüz demek istiyor diyor. Sonra Abdurrahman İbn Af diyor ki Ben diyor Emeviyye bin Halife oğlunun arasına girdim. Ellerini tuttum. Yürümeye başladık diyor. Birden Bilal İbn Rabah görüyor. Bu arada ee, bu şey soruyor. Ümeyye bin Halep, küfrün başı. Şu diyor, deve kuşu tüyü olan, göğsünde deve kuşu tüyü olan adam kim? Bütün başımıza gelen, yapılan işler bunun yüzünden geldi diyor. Abdurrahman bin Afas soruyor. O da diyor ki o Hamza diyor. Hamza İbni Mutalip diyor. Sonra bu arada yürürlerken tam Bilal İbni Rabah görüyor Ümeyye bin halefi ki bu Ümeyye bin Halep Bilal İbni Rabaha biliyorsunuz Mekke'de bir sürü işkenceler yapmıştı. Sıcak saatlerde Mekke'de kumların üzerine çıkartıyor, sırtın üzerine yatırıyor ve üzerine taşlar, kayalar koyuyor. Subhanallah. Din, Muhammed'in dininden dön diye ona eziyet, eziyet ediyor. Bilal ne diyordu? Ahad, ahad diye cevap veriyor. Bu işkenceleri görmüş bir Bilal radyo an. Tabi bunlar unutur mu? Diyor ki Bilal, ey Ümeyye sen kurtulacaksan ben kurtulmayacağım diyor. Yani sen ölmeyeceksen ben ölürüm diyor. Sonra Abdurrahman bin Afte onlar esir almış ya Ümeyye bin Khaled'in oğlunu. Ey Bilal diyor, esirlerim hakkında böyle mi davranıyorsun? Benim esirlerime mi bunu yapıyorsun diyor. O da tekrar ediyor. Sen kurtulursan diyor Ey Ümeyye, Ümeyye kurtulacaksa yani öldürülmeyecekse ben ben diyor benim için kurtuluş yok. Subhanallah. Abdurrahman ibn Aff diyor ki ey siyah kadının siyahinin oğlu diyor. Ey siyahinin oğlu! Sen diyor duymuyor musun diyor. O da aynı şeyi tekrar ediyor Bilal bin Rabah. Eğer diyor o kurtulursa Ümeyye kurtulursa ben kurtulamam diyor. Sonra da yüksek bir sesle nida ediyor. Bilal radıyallahu anh. Ey ensa Allah'ın yardımcıları diyor. Ey Allah'ın yardımcıları Küfrün başı lideri olan Ümeyyem'in halef işte buradadır. Diyor. Eğer o kurtulursa ben kurtulmayacağım. Diyor. Etrafını bir sarıyorlar böyle. Sahabeler, Bedir'in aslanları. Onu diyor Abdurrahman İbni Avf diyor ki böyle bilezik gibi sardılar diyor, etrafı. Çember altına alıyorlar. Sonra oğlunun Ali'nin ayaklarına bir tane vuruyorlar kılıçla. O yere yıkılıyor. Diyor ki Ümeyye bin Halef öyle bir bağırdı ki diyor, hiç böyle bir bağırıltı duymamıştım. Diyor. Sonra ben şöyle geriye çekildim diyor Abdurrahman bin Af. Yani Ensara Allah'ın yardımcılarına daha doğrusu e, mücahitleri onları terk ediyor. Bu arada adam bağırıyor tabii. Abdurrahman bin Af da diyor ki ben sana hiçbir şekilde yardım edemem. Yardım edecek hiçbir şeyim yok sana diyor. Kendini kurtarmana bak, nefsini kurtarmana bak diyor ama işini bitiriyorlar. Onu orada öldürüyorlar. Savaş meydanında. Ümeyye bin Halef. Küfrün başı. Bilal'e eziyet eden, daha başka nice Müslümanlara eziyet eden bu küfrün ileri gelenlerden bir adam. Hak ettiğini buluyor. Abdurrahman ibn Af diyor ki Allah Bilal rahmet etsin diyor hem diyor zırhlarımı kaybettim yani elde ettiğim o zırhları ganimet olarak zırhlar gitti elimden hem de diyor esirlerim hakkında beni üzdü Bilal diyor. Radiyallahu anhum. Evet. Bilal bunu neden yaptı? Abdurrahman İbni Af böyle dediği halde neden yaptı? Aynen Ömer radıyallahu anhum Bahsettiğim üzere esirler hakkında nasıl onların öldürülmesi görüşüne gittiyse o da onun gibi böyle düşünüyor işte. Tabi daha hüküm verilmeden önce bu olay savaş meydanında oluyor. Ümeyye İbni Halef Bedir'de öldürülen müşriklerden birisi Bedir Savaşı'nda. Savaşın ortasında oluyor bu hadise. Yani Ömer radıyallahu anh gibi düşündüğü için yani başlığa uygun olarak kafirleri iyice sindirmek gerektiği için böyle. Onların özellikle imamlarını ortadan kaldırmak gerektiği için böyle düşünüyor. <gülüyor> ve yüce vahiy, Allah Azze ve Celle'nin kelamı yani esirler hakkında gelen ayet onların bu yaptığı şeyi Ömer radıyallahu anh'ın görüşünü de ne yapmış oluyor? Tasdiklemiş oluyor, doğrulamış oluyor yani. Olay bu. Demek ki yerine göre hareket edilecek. Dördüncüsü kardeşlerim, elde edeceğimiz derslerden dördüncüsü Allah Azze ve Celle'nin mücrimlere olan cezası, yani onlara ceza vermesi ahiretten önce dünyada zillet ve alçaklıktır. Evet. Ahiretten önce onları dünyada zelil ediyor, Rusva ediyor. Bu konuda hatırlayacaksınız Sevde radiyallahu anha'nın bir hadisini nakletmiştik. Sevde radıyallahu anha bu küfrün ileri gelenlerinden azizlerinden birisi. Aynı zamanda hatiplerinden, çok iyi konuşanlarından birisi. Suheyle ibn Amir burada sonradan Müslüman oluyor. Bunu böyle eli bağlı görünce Medine'ye esir olarak, Bedir'den esir olarak getirildiğini görünce Sevdere hadi Allah ona diyor ki <gülüyor> ellerinizde mi teslim oldunuz diyor şerefli şekilde ölseydiniz ya diyor Ali vesselam da eşinin bu böyle söylediğini duyunca diyor ki sen Allah'ın vasıla karşı mı kışkırtıyorsun ne yapıyorsun Sevde de diyor o ne diyor vallahi diyor bu Mekken'in ileri gelen bu Suhel bin Amr evet, İleri gelen bir adamın, yani bir tağutun bu şekilde diyor, eli bağlı, aciz, zelil bir şekilde görmekten ben kendi nefsimi tutamadım, bunu söyledim diyor. Yani Suhey bin Amr'ı o anda, orada müşrik iken, Allah Azze ve Celle ne yapmış oluyor? Zelil etmiş, alçaltmış oluyor. Bunu anlatıyor. Bu zalimlerin, mücrimlerin, zelil ve alçak olması sadece o zamana mahsus değil. Ondan önce de. Diyor ki müellif, öncesinde Firavun da böyle zelil olmuştu. Alçalmıştı. Allah Azze ve Celle ona tuzlu suyu yutturuyor. Onu rezil, Rusva ediyor. Ve en acı bir sonla sonu bitiyor. Helak oluyor. Ve Kur'an-ı Kerim haber veriyor. <gülüyor> Hatta ida edrek hün ona boğulma yetiştiği zaman yani boğulmak üzereyken, "Qal aaman tu, annuh la ilaha illa laddi benu israil, ben beni İsrail'in, İsrailoğulların yani Musa aleyhisselam ve onun tabilerinin iman ettiği ilaha, kendisinden gayrı ilah olmayan ilaha iman ettim diyor. Bu olmak üzereyken söylüyor bunu. Ve öneminden Müslüm'ü. Ben Müslümanlardan. O zaman Müslüman oluyor. Allah ne diyor? El ana asayte Şimdi mi iman et? Muhakkak ki sen önceden isyan etmiştin ve müfsitlerden hatta aşanlardan olmuştun diyor. Ve Allah Teala onun imanını kabul etmiyor. O da böyle o zaman denizin içinde rezil rüşvayı oluyor ene rabbukumul ala diyen firavun ben sizin en yüce Rabbinizim diyen firavun orada zelil oluyor Alçaldık, alçaldıkça alçalıyor bu ayeti biraz daha açan ve destekleyen bir hadis var bunu da size daha önce zikretmiştim firavunla ilgili Ebni Abbas'tan gelen bir hadiste diyor ki firavun bu olacağı vakit dedi ki Âmentu Ben İsrail onların iman ettiği kendisine başka ilah olmayan ilaha iman ettim." diyor. Cebrail de diyor ki: "Ey Muhammed, rahmetin ona erişmemesi için, rahmeti rahmetin ona yetişmemesi için denizin diyor çamurundan alıp da Firavun'un ağzına nasıl doldurduğumu bir görsen." diyor. Subhanallah, subhanallah. İşte mücrimlerin sonu bu. Bu hadis sahih. Kur'an'dan şahidi var bu hadisin. işte. Ama ahiretin manzarası, zelillik manzarası, sahnesi ise daha acı ve daha vahim kardeşler. Allah azze, azze ve Cel bizi ondan korusun. Mücrimler o zaman, günahkarlar topluca bekletilecekler alçalmış bir şekilde bekleyecekler. İmam Ahmet'in rivayet ettiği sahih bir hadiste diyor ki, mütekebbir kimseler, yani bu zorbalar, kıyamet günü insan suretinde karınca misali diyor, karınca misali olurlar. Yani o kadar alçalıyorlar. Onları zillet kaplamıştır. Bu şekilde haşır olacaklar. Her taraftan onları zillet kaplamıştır ve onlar Bulus adında cehennemin zindanına sicnine sürülürler diyor. Bulus adında bir zindanı vardır. Oraya sevk edilirler. Ve cehennem ahalisinden sıkılıp da elde edilen sulardan bozulmuş, kokuşmuş çamurdan içirilirler diyor. Allahu akbar. Allah'ım bizi cehennemden muhafaza et. İşte böyle zalimlerin sonu. Beşincisi değerli kardeşlerim, bu ümmetin rızkı cihattadır diyor. Evet. Allah Azze ve Celle uzun bir fakirlikten sonra uzun bir fakirlikten sonra hicret yorgunluğundan ve bir takım zorluklardan sıkıntılardan sonra Müslümanlara Bedir günü böyle bol bol adeta fışkırırcasına mal ve hayırlar vermiştir. Ashab memleketlerini, yurtlarını, mallarını, çocuklarını, çoluklarını terk etmişlerdi ve Medine'ye gelmişlerdi. Hicret etmişlerdi. Allah içindi bunların hepsi. Allah Azze ve Celle Bedir gününde ilk daha savaşın başlangıcındayken onlar için yapılan duaya icabet ediyor. Ne yapılmıştı orada? Ali İsrafil diyor ki bu Bedir'e gelen, katılan sahabeler için Allah'ım, Allah'ım bunlar aç, bunları doyur. Bunlar yaya geldi, bunları bindir. Bunlar çıplak, bunları giydir diyor. Böyle dua ediyor ve Allahu Teala bu duaya icabet ediyor. Bedir'den dönerken her bir Bedir'e katılan bir insan yanında bir veya iki deve bir de giyinmiş ve doymuş olarak döndüler diyor. allah Ekber. İşte böyle. Bu ümmetin rızkı diyor, cihatta, cihatla, cihat ilan etmekle irtibatlıdır. Veya buna benzer şeylerde yarışmaktır. allah Teala hayırları cihatta bol bol verir. Kandırır yani. Rızkın kapılarını zenginliğin kapılarını ve kuvvetin kapılarını açar. Yani normal ticaretle, kazançla elde edilemeyen birçok şey cihatla elde edilir diyor. İmam Ahmet, Müsnedinde rivayet edilen bir hadiste, Hasen derecesinde bir hadis, diyor ki, Nebimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ben kıyamet saatinin önünde kılıçlarla gönderildi. Kılıçla gönderildi. Biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam kıyamet saatine yakın gönderilmişti. Bir hadiste sahih bir hadiste geldiği üzere ikindi vaktinde yani dünyanın batmasının, kıyameti kopmasının ikindi vaktinde gönderildi. Kıyamet saatinin önünde kılıçla gönderildi. Kendisinin hiçbir ortağı olmayan sadece Allahu Teala'ya ibadet edilinceye kadar kılıçla gönderildi. Ve benim rızkım Mezramın altında kılındı diyor yapıldı. Emrime muhalefet eden kimselere ise zillet ve alçaklık vurulmuştur. Onlar zelil ve küçük olacaklardır, alçalacaklardır. Ve men teşebbehe bi qamin fe innehu minhum. Fehuve minhum. Her kim bir kavme benzerse onlardandır diyor. Allah azze ve celle razı olduğu, size zaman zaman zikrettiğim şartları yerine getirilmiş cihadı Müslümanlara nasip etsin. Şu anda içinde bulunan karışıklıktan, fitne ortamından hak olan cihada müminleri, Müslümanları kardeşlerimizi yönlendirsin. Bununla müminleri böyle bir cihatle da rızıklandırsın. Böyle bir şey olduğunda da bizim ayaklarımızı sabit kılsın kardeşlerim. Evet. Altıncısı Allah Azze ve Celle İslam'a ilk giren, ilk böyle Müslüman olan, fedakar davranan kimselerin hatalarını, günahlarını bağışlamıştır. Onlardan vazgeçmiştir Allah-u Teala. Diyor ki ayet-i kerimede لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِي مَا خَيْتُمْ Eğer Allah'tan bir kitap yani bir hüküm olmasaydı sizin aldığınız şeylerden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Bu ayet kerime hem kına, latif bir kınama var hem de Bedir ahalisin bağışlandığını gösteriyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ashabının hem de büyük ileri gelen ashabının bazı hatalarından vazgeçmişti. Onları affetmişti. Bununla ilgili bir kıssa var. Hatip İbni Ta' adında bir sahabe Bedir'e katılmış. Muhacirlerden, Mekkelilerden birisi. Mekke'nin fethi ilan edildiği zaman Medine'de, Mekke fethedileceği zaman bu adam bir mektup yazıyor. Mekke'ye haber verilmek üzere. Medine'de Medine'de Mekke'nin fethi ilan edildiğinde bu adam e, Mekke'ye bir haberci gönderiyor. Mektup yazıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radiyallahu an Zübeyir ve bir sahabeye daha emrediyor. Gidin diyor falanca e, falancanın hurmalığına bahçesinde orada bir kadın var. Mekke'ye doğru gidiyor. Onda bir mektup var. Onu alın getirin diyor. Gidiyorlar gerçekten de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, söylediği yerde kadını buluyorlar. Kadın devenin üzerinde. Diyorlar ki böyle böyle sende bir mektup var diyorlar. Yok diyor inkar ediyor kadın. Aşağıya iniyor deveyi arıyorlar bulamıyorlar. Diyorlar ki Peygamber Sallallahu Aleyhi sellem, yalan söylemez diyor. Ya mektubu verirsin ya da seni soyar onu alırız diyorlar kadın öyle deyince çaresiz şu izdarının içerisinden önünden or oraya koymuş bağlamış oradan mektubu çıkartıyor veriyor getiriyorlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Hatip'i çağırıyorlar Hatip İbni Belta'a bu nedir diyor Hatip diyor ki Ey Allah'ın Resulü diyor Mekke Fethi'de gelecek orada diyor bütün muhacillerin bir koruyacağı yakını, eşi, dostu var. Ama benim ailemi koruyacak. Onları gözetecek. Hiç kimse yok. Ben ahitli bir kimseyim. Aslen oralı değilim. Diyor. Bunu bildirmek istedim sadece diyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hatip doğru söyledi diyor. Ömer radıyallahu an diyor ki bu diyor hainlik etti Allah'a ve Resulüne, bunu boynunu vuracağım diyor. Yani özellikle bu hususta ısrar edince Ömer radıyallahu anh diyor ki aleyhisselatü vesselam ey Ömer diyor bilir misin belki de Allah Bedir'de katılanların haline vakıf olmuştur ve biliniz ki istediğiniz şeyi yapın size cennet vacip olmuştur ve sizi bağışladım demiştir belki diyor subhanallah ve Ömer radıyallahu anh başlıyor aramaya. Allah ve Resulü daha iyi bilirdi. Allah'ın Resulü daha iyi bilirdi. Subhanallah. Bedir'e katılanlar bu kadar değerli. Ve Ömer'in şu hareketine bakın. Yani çok etkilendim ben. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bir şey söyleyince ölüm öldürmekten vazgeçiyor. Yani düşünsene bir hiyanet etmiş insanı görüyorsun. Tam öldüreceksin. Kılıç elinde. Kuvvetlisin. Her şey senden yana. yana. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir söz sarf ediyor. Diyor ki belki diyor Allah bunların haline vakıf olmuştur. Yani buradaki belki e, muhayyellik manasına değil. Gerçekten Allah azze ve celle onları bağışlamıştır. Başka deliller bunu destekler. Ne yaparsanız yapın cennet Cennet var demek istiyor. Yani. allah bak Ekber. Bu sözün karşısında Ömer radıyallahu an öldürmekten vazgeçiyor. Teslim oluyor ve tam tersine ağlamaya başlıyor. Allah Resulü daha iyi bilir diyor. Vallahi şu hadisler karşısında ağzını yüzüne eğen ve ağzını dolduran, ileri geri konuşan, Allah'ın Resulü ile ilgili, kelamı ile ilgili ileri geri konuşan bu ahmak insanlar, bu ahmak insanlar var ya bunların maalesef ne hadisten nasibi var ne de Kur'an'dan nasibi var. Ya bunları bu ashabı Kur'an doğrulamış. Bu hadisleri Kur'an doğrulamış. Şahitlemiş. Şahidi var bu sahih hadislerin Kur'an'dan. Ama bu ahmaklar Allah azze ve celle bunlara hidayet etsin. Allah'ın Resulünden bir hadis geldiği zaman bu ileri geri konuşan ilim ehline sormayan kimseler Ömer radıyallahu anh'ın bu hareketini, bu itaatini anlayamazlar Allah'a ve Resulüne itaat bambaşka bir şeydir, bunun lezzetini alan bir insan başka bir şeyin lezzetini alamaz maalesef öyle Allah Resulü'nden bir hadis söylüyorsun, Buhari'den, Müslüm'den, sahihliği doğrulanmış, ulamaç'te tespit edilmiş sabit bir hadis, ağzını yüzüne yiyana. O hadisi kabul etmiyor. Cahil, vahim bir durumda haberi yok. Dini parçalıyor, haberi yok. bir bardı kitabı ve bir bard. Kitabın bir kısmına yine bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Yani? Kitabın bir kısmında Allah'ın Resulüne itaat ve sahabelerin sahabelerin adil olduğuna işaret eden ayetler var. Sahabelerin çok değerli olduğuna işaret eden bizzat söyleyen ayetler var. Bunlar karşısında ne yapacaksın ey cahil kimse? Men yuti'ir rasule faqad ata Allah Kim Resul'e itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir diyor. Bu kadar yani. Bu kadar değerli Resul'ün sözü. Sahih olanlar. Ama bu cahillerin bundan anlaması çok zor. Allah Azze ve Celle itaat etsin. Bizi de bu hususta se sebat ettirsin. Son olarak değerli kardeşler, Allah'ın hükümleri karşısında hiçbir aracılık, hiçbir kayırma, bir şefaatçilik söz konusu olamaz. Herkes Allah'ın hükmü altında, Allah'ın vereceği hüküm, hak neyse onun altında eşit. Bunu nereden alıyoruz? Bunu Abbas radıyallahu anh aleyhissalatü amcası oğlu akille birlikte esir düşüyor. Aleyhissalatü Vesselam ondan aynı fidyeyi alıyor. Hiçbir hafifletme, hiçbir azaltma yap, yapmaksızın. Diğerlerinden fidye ise ondan da aynısını alıyor. Ama As ibn-i gelince bu adam Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın kızı Zeynep'in kocası. Zeynep Radiyallahu Anh'a Müslüman. Ve Mekke'de kocasını kurtarmak için oradan gerdanlığını gönderiyor. Hatice radıyallahu anhadan kalma. Aleyhisselatü vesselam bunu çok üzülünce Müslümanlara çok ağır geliyor bu. Bunu gönderiyorlar. Asib'in Rabbiye'yi öylece bırakıyorlar. Çünkü bununla Zeynep radıyallahu anh'ın anhanın bir şeysi yok yani. Suçu yok bu hususta. Adam müşrik şeye gelmiş Bedir'e gelmiş vesir düşmüş. Zeynep radıyallahu anhaya o hıladesi yani gerdanlığı geri gönderiliyor. Bu adam da o şekilde bırakılıyor. Burada farklı bir durum var. Ama bu Abbas ile Abbas ile Akil bunların ikisi de Müslüman oldukları halde Bedir'e çıkıyorlar ve kafirlerin grubunu müşriklerin ordusunu çoğaltıyorlar. Bu bir suç. Bu şekilde Esir düştükleri için onlardan fidye alınıyor. İşte bu adaletin ikamesi hususunda İslam'ın <gülüyor> parlaklığıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amcamdır demiyor, yeğenimdir demiyor. Ne yapıyor? Fidyeyi alıyor. Burada müellif bir ayet ve onunla ilgili bir hadisi getiriyor. Onu da anlatayım bırakacağım inşallah. Diyor ki Allah Azze ve Celle وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللّٰهَ فَاُولَٓا اَكَ Kim Allah'ın hükümlerine hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Ayet-i Kerimesi Yahudileri zem için inmiştir. Yani onları yermek maksadıyladır. Onlar Allah'ın hükümlerine cüret etmişlerdi, saldırmışlardı ve Allah'ın hükümleriyle oynamışlardı. Neden? Şimdi onu açıklayacağım. Konuyla bağlantılı. Söylediğimiz konuyla. Müslüm'ün sahihinde rivayet edilen bir hadiste bir gün aleyhissalatü vesselama bir Yahudi getiriliyor. Adamın yüzü böyle karartılmış ve sopa vurulmuş. Yani had cezası uygulanmış adama. Yüzü de karartılmış. Yani dövmekten, hadd vurmaktan yüzü kararmış. mı Bu adam zinadan dolayı böyle bir had cezası almış Yahudilerin içerisinde. Aleyhisselatü Vesselam çağırıyor. Diyor ki siz kitabınızda diyor zinanın cezasını böyle mi buluyorsunuz? Yani sizin Tevrat'ınızda zina eden kimsenin yüzü karartılsın ve ona değnek vurulsun. Bu şekilde mi cezası diyor? Adam evet diyor. Peygamberimiz onların ulemasından birini çağırıyor. Dikkat edin. Alimlerinden birini çağırıyor. Bilenlerinden. Ve Allah adına yemin veriyor. Diyor ki Tevrat'ı Musa'ya, Tevrat'ı indirenin adına diyor. Yemin vererek söylüyorum diyor. Siz diyor Tevrat'ta Allah'ın size indirdiği kitapta zinanın cezasını böyle mi buluyorsunuz? Bu mu var diyor. Yani yüzü karartmak ve sopa mıdır diyor. O adam da diyor ki o bilen kimse Allah adına yemin vermeseydin diyor söylemeyecektim. Ama evet diyor. Bizim kitabımızda diyor böyle değildir, recim vardır diyor. Yani rejim ne demek? Taşlayarak öldürmek vardır diyor. Lakin diyor, zina çoğaldı, bizim şereflilerimizde, ileri gelenlerimizde zina artmaya başladı. <gülüyor> Ve biz şereflilerimizi zina ederken bulduk, onları bıraktık, ceza vermeye. Zayıflarımızı da yakaladık, onlara had cezası verdik, yani ölüm cezası. Ve dedik ki, gelin, biz hem şereflilere ileri gelen, yani kodaman insanlar devlet reisi veya zenginler ne anlarsan <gülüyor> diyorlar ki ihtilaf çıkınca bu Yahudiler hem ileri gelenlerimiz hem de zayıf kimseler ha, kimselerimiz hakkında ortak bir had cezası belirleyelim diyorlar ve yüzü karartma hususunda anlaşmaya varıyorlar. Hem sopa vurma hem de yüzü karartma. Yani rejim cezasını ne yapıyorlar? Kaldırıyorlar. Allah'ın ayetleriyle oynuyorlar. Olay bu. Aleyhisselatü vesselam Diyor ki, ey Allahım, muhakkak ki ben onların öldürdüğü şeyi ilk defa hayata geçiren canlandıran birisiyim, diyor ve o zina eden kimsenin Yahudilerden o adamın öldürülmesini istiyor, öldürülmesini emre diyor daha doğrusu ve emir gerçekleştirildi. İşte Yahudiler böyle Allah'ın hükümleriyle oynuyorlar yani azizlerine, şereflilerine, kendilerinden olanlarına gelince hükmü uygulamıyorlar. Ama aleyhissalatü ve ne yapıyor? Amcasına dahi diğer esirlere nasıl muamele ettiyse aynı muamele yapıyor. Vallahi Allah Azze ve indiriyor. Ya eyyuhar rasulü la yahsun kellezine yusarğuna fil kufru minel lezine galü amennâ bi'efdâhîm Ey rasul sakın Ağızlarıyla iman ettik diyen kimselerin küfürde böyle yaraş, yarışmaları, koşuşmaları seni üzmesin. <gülüyor> Onların kalpleri iman etmemiştir. Daha kimler seni üzmesin? <gülüyor> Yahudilerden olan kimseler de üzmesin. Hani hatırlarsanız size bir hadis rivayet etmiştir. Bir hadis. Yahudilerden diyor 10 kişi diyor iman etmiş olsaydı bak iman edenlerin ne kadar az olduğuna dikkat çekiyor. 10 kişi iman etmiş olsaydı Yahudilerin tamamı iman ederdi diyor. Buna benzer bir hadis söylüyor. Subhanallah. Yahudiler de üzmesin diyor Allah Azze ve Celle. Teselle diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Semma'une lil kez. Semma'une ligamin aharin. Onunla çokça semma' kelimesi mübalağalı ismi faildir. Çokça yalana kulak verirler, dinlerler. Sen ma'une liqamin aharine lem Senin yanına yanaşmayan, varmayan başka toplulukları dinlerler. Çokça onları dinlerler. el kelime min badime ve kelimeleri yerinden oynatırlar. Bu kelimeleri yerinden oynatma var ya, mana yönüyle, tefsir yönüyle, Hadisleri kabul etmeyerek her şey bunun içerisine giriyor. Bugün Müslümanım diyen insanlar kelimeleri yerinden oynatıyor. Hem de hoca konumundaki insanlar. Hadisleri tamamen atarak tamam mı? Ayetleri kendi heva ve hevesine kafasına göre anlayarak mı? ayetleri tahrif ediyorlar. Hem de Yahudileri tenkite derken aynı işi kendilere yapıyorlar. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Başka manalar veriyor heva ve heveslerine nasıl uygunsa öyle bir mana veriyor. Bu Yahudilik, bu Yahudilik zihniyeti işte. Sen Allah Resulünden daha iyi bileceksin o ayetin manasını. Ashabtan radıyallahu anhum ondan daha iyi bileceksin. يَقُولُونَ اِنَوْتُوْتُمْ هَادَا فَقِذُوهُ Diyorlar ki, eğer bu size verilirse onu alın. Yani Muhammed'e gidin, eğer size tahmim, yani yüzü karartma ve değnek cezası verirse zina edenlere bunu alın. Çünkü onu değiştiriyorlar, hevalarına heveslerine olunca bunu alın. Ama ölüm cezası verirse almayın. Ölüm cezası, rejim, taşlanarak öldürme verilirse bunu almayın diyorlar. Allah Azze ve Celle وَمَنَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهَ فَاُولَا كَيْهُمْ Kim Allah'ın hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileri. Waman lim yakum بِمَا hazral Allah fa هُمُ hımızalim kim Allahın hükümlerini hükmetmezse onlar zalimlerin ta kendileridir. Waman lim yakum bime hazral Allah fa ulaikе hımı kim Allahın hükümlerini hükmetmezse nesse bunlar fasıkların ta kendileridir. Ayetini indiriyor diyor. İmam Müslüm, rahmetullahı Aleyh, sahihinde ve bunların hepsi diyor, bunların hepsi rivayeteden kimse, Ravi kafirler hakkında inmiştir. Evet bu ayetler kafirler ve başta Yahudiler için gelmiştir. Dikkat edin. Olaya dikkat edin. Ondan sonra bir şey daha söyleyeceğim. Bu ayetler Müslümanlar için de geçerlidir. Ne zaman? Her kim Allah'ın hükümlerini beğenmeyerek, küçümseyerek, başka kanunlara denk yaparak Allah'tan başka hükümler verirse bunlar kafirlerinin ta kendisidir. Helal sayarak başka bir hüküm verirse başka kanunlara göre hükmedersek kafirlerin kendileridir. Ama şeriat üstündür, yücedir. Allah'ın hükmü her zaman geçerlidir. Ancak bazı vazifelerden, bazı sebeplerden dolayı biz mecburen şunu, şuna göre hükmediyoruz derse bu insan kafir olmaz, İslam dairesinden çıkmaz. Onun hükmü artık konumuna, inancına, durumuna göre değişir. Ama İslam dairesinden çıkarıcı bir küfür olmaz. Bunu da size daha önce defalarca açıklamıştım. Evet. Duruma göre kafirler oluyor. Allah'ın hükümlerini hükmetmeyenler fasıklar oluyor. Yahut da zalimler oluyor. allah Teala kardeşlerim Resulullah Aleyhisselatü hayatından hakkıyla istifade etmeyi nasip etsin bizlere. Amin. Ve ayet ve hadisleri ashabın hayatını razı olduğu şekilde, katında makbul gördüğü şekilde bizim anlayışımıza kalbimize yerleştirsin ve o menhec ve metot üzere yürümeyi nasip etsin. Bu konuda da dalalet fırkalarından saptırıcılardan bizi korusun muhafaza etsin. Vallahi bu mesele çok önemli bir mesele. Allah'ın Resulü'nün ve sahabelerin yolu üzere gitmek çok önemli bir mesele. Çok büyük bir mesele ama çok zor bir mesele. Allah'ın lütfettiği kimselere nasip olacak Allah'ın bizi lütfettiğin kimseler arasına koy. Hakkı hak batılı da batıl göster. Ve bize hidayet et, katılan Müslümanlar olarak al. Salihler olarak al. Muttakiler olarak al. Hâdâbullah alem ve sallallâhu alâ Muhammed ve bebhamdik. Eşelâllâhü ilâhü en ve tûbü